ki sürekli ölümle meşgul olup Allahu Teala'dan titreme ve korku haline sahip oluncaya kadar. Adam bir, iki, üç vesaire tembihler yaptı. Neticede Hacımar Radiyallahu öyle bir hale geldi ki adamı gördüğü zaman başladı yürür yürür ağlama, çocuk gibi ağlamaya. Ve dedik ona senin görevin bitti artık dedi. Ne zaman o haşşet hali, o Allah'tan korku hali, Aşkımar radıyallahu anh'ın bir karakter var, Nidâfi, artık o düğünlüğe otomatize oldu o, Dedi ki kardeşim, senin efendim görevin bitti. Haşşet diyor, Oğlum sürekli titre, Allah Celle Celal'den korku üzerine. Bizim ecdadımızda bir adet vardı, Padişah, El Sultan Camisi'ne gittiği zaman çıkarken millet tezahürat yapıyor. Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa. Ama padişahın bir görev adamı vardı. Ona derdi ki bak ben şimdi camiden çıkacağım. Millet bana tezahürat yapacak sen de o an icabında boşta bulunabilirim. Bir grup gibi de katılabilirim. Allah'tan korku yoktasında belki bir gevşekliği olabilir. Sen bana millet tesahüret yaptığın zaman, alkış zaman uzaklardan bağıracaksın. Padişahın gururlanma senden büyük Allah var. Padişahın gururlanma senden büyük Allah var. Padişahın balanslar yapıyor. Tamam mı? Çünkü hiçbir değerim yok, hiçbir kıymetim yok. Olsa bile çay değil Değerim ve kıymetim yok. Havamdan, durumdan, kiminden geçilmiyor. Ne diyor oğlum? O da ki ve oğlum kıtrey, kıtrey. Sultan Fatih cennet mekan ustası ve hocası Sultan Akşemsedindir. Kudüs esirli o. Gönlü kayıyor. Tatilde gönlü gidin. Şey, Edebali'ye doğan gidin. Dosun fakir gidin. Emir Sultan'a gidin. Tatilde burulara gidelim. Ahmet Bey insanı ben derdi ki, insanlar tatilde ormana gidiyor. Ya o derdi ormana kim gider ya? Yani ayıları gider de afedersin. O kadar mekistiyor da. Allah'a bir anı kadar anlat eylesin. Efendi Hazretleri bir keresinde Emir Sultan'a gitmişti. Buradan 25 sene önce. Buraya geldikten sonra o zamanki istiharacı dedi ki Efendi Hazretleri Emir Sultan'a kabrimiz ziyaret ederken kabrim üzerinde birileri gördüm dedi. Ya Diyordu ki arabayı hazırlayın çabuk gidi Aradayı hazırlayın hazırlandı Atladık gittik diyor istihacı Orada Efendi'ye bir liste verildi cemaatın içerisinde Hocalara Ezel Kendisi de bulun ezel vaaz derdendi. Dünyaya fazla bağlanma karakteriyle ve adeti Uluşmaya başladı bir arkadaşım var, Hikmet Kurt, Sofaköy'de Kur'an kursucasıydı. Dedi ki, Bayram abi dedi, ben listemi gördüm dedi. İsmaila'da ne kadar hoca varsa hepsinin ismi var dedi. Bir kişinin ismi yoktu, o da İhsan Efendi. Dünyacı değildi kesinlikle. Allah için yaşar, Allah için konuşur, Allah için gezerdi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 kapıda ne hikmetse fi sevilillah, hasbeten billah ridaen billah hizmet yapan insanlara çamurabiliyor. Yani işin farkındayız ama böyle şeylerle alakam olmadı şimdiye kadar. Şu şu vazifede verildiği için yapıyor. Yoksa nam için, şöhret için vs. ne alakası var? Oğlum diyor, titrediyor. Ömer İbni Abdülaziz'i rahimallah Teala ağlamaktan dolayı şu gözlerinden gelen yaşların e, burnun iki tarafında hat oluşmuştur. Ağlamaktan dolayı. Manşara'nın ne vakıhtı diyor ki kaburgalarını saysanız diyor gayet rahat sayabilirdiniz diyor. Niye? haşetten kork korkudan, Cenab-ı Hak Celle -Cell Azamet ve celalili ile meşgul olmaktan doları çıkmıştı. diyor ki, geceliğin kalkıyor diyor. Yatağın etrafında fırfır fıfır dönüyor. Kelebeklerin ampul etrafında döndüğü gibi. Kızı sorularına, baba ne oldu ya? Ül sana, yarın işe gideceksin. Devlet başkanı. mı ki kızım, cehennem korkusu beni meşgul etti. Uykun uyku gitmişti. Onlar da öyleydi. Hanımı Fatıma Hanım diyor ki, iki buçuk sene halifelik yaptı. İki buçuk sene devlet başkanlığı yaptı. Bir kere, bir kere de olsa cinsel ilişkiden dolayı kusilat aldığını bilmiyorum diyor. Bu adam devlet başkanı az kardeştir. Bu insan değil ki? Bunun bir takım ihtiyaçları yok muydu? Cinadan dolayı kusilat kısı bilmiyorum diyor. Niye? Milletin derdiyle meşgul olmaktan Milletin derdiyle maşkulmaktan hanıma bakacak zaman yok. Onlar aza ayetlerini okuyorlar, bayılıyorlar, bayılıyorlar vesaire Azdemir'in tedbiri suresinde İddet Su'af'un meşriveti okudu, yıkıldı gitti. Yıkıldı gitti. Bir iddet sonra kendine geldi. Diyorlar, ya, ne oldu? E, kıyamet sahnesi dayanamadın, yıkıldı. Başka bir bir kıyamet ayetlerini okuyor, yıkılır gidiyorlar. Şil sil kiladen memcadır sabit haymallal gaala. İlk şeyhilerden ders. Maki şeyhilerden. Hacı Tarık'e hasta hitabonda diyor ki namaz kılıyordu, o fatiha bitirdi. Ardından Zamm-ı Sureyi olarak eee okumaya başladı. Fakat o an bayıldı gitti, üç dört saat sonra kendine geldi, dediler ya Efendimiz de, ne oldu sana sorma gitti ya, hayır ola dediler Fatiha-ı Şerif'i okudum dedi, ardından zannet süre okurken bir yere geldim nefesim bitti tükendi, bir nefes alayım devamı Durdum ben okuyacakken, ayetin devamına Rabbim okudu ben dinledim, beğenemedim, yıkadım, gittim diyor. Bu Allah, böyle bir Allah işte. Kulum şimdiye kadar sen okudun, sen okudun ben dinledim, şimdi ben okuyum sen dinle der gibi yıkıldım diyor. Fudaylı İbni yazın bir oğlu vardı, öyle idaz el zikat el arbo el zala ve axajat el arbo afala ve kalan insan malha nasıl da gireyinde ayıp kendine geldi alı bakalım yine aynı zulal suresini okuyor ama bu vakadan insanın malha'ya geliyor gene dedi oradan aşağı geçemedi. Onlar işfakta, Allah'tan korkuda çıtaları buydu, seviyeleri buydu. Bak bir kelime söyleyeyim ama Rabbani. Ama dişi kelime, yani yavruluyor. Altından neler geliyor neler, neler geliyor neler. Cenab-ı Celle Celal'e bu güzelleri yakalamaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. وَلَكُمْ عَلَيْكُمْ بِالْخَوْفِ وَالْحِفَاكِ Oğlum, Allah'tan tükremeye ve korkmaya ihtimam göster. وَيَيَّكُمْ وَصَرْفَ الْاوْقَاتِ فِي اللّٰهِ وَاللّٰعَبِ Yavrum, yavrum, vakitlerimin zaman dilimlerini oyun ve eğlencede geçirmekten sakın, sakın, sakın. Zaman programı olmayan Müslüman işi bitmiştir. Yani ortalama 60 yıl kabul etsek, bu 60 yılın ne kadar nerede geçecek vesaire diye her insanın mutlaka bir program olması lazım. Yarın ahirette ilk hesap zamandan geliyor. Zamanın, ömrünün nerede geçti, sohbet. Arkadan, peki, bu bedenin nerede gitti. Bu eller nerede masırlaştın? Koyaklar marda şimdi hesaplar. üç ilminle ne yaptın? Hocayken biz sana ilim verdik, cemaat sen dinledin. Ama ne oldu peki? Tüm bunları mı serber gibi söyledin hocaya? Tümlerden dağmak gibi serber gibi söyledin hocaya? Hesaplar, dinmek yeterli değil. Al. İyiyim, bilim çağı, teknoloji çağı, bilgisayar, iletişim, imamlar, sistemleri eser aldı başını gidiyor eseri. Ama dünya oldu barık füçsü. İlmin gereği kan değildi. İlmin insanlara rahmet olmak İlminle ne yaptığını sabır. Bir maldan da paradan soruyorlar. Nereden kazandın, nereye harcadın? Bu da şey hesabı... Zaten uykularımızı kaşırmak için yeter arkadaş Ömrüm nerede geçti ezberle Kafana yaz da demiyorum hacizane Kafamızı kazıyalım Ömrüm nerede geçti Kısa veya uzun Allah'ın verdiği ömür İlk hesap oradan geliyor Ardından bedenin nerede yıprandı Eller ayaklar gözler kulaklar Ardından dedi ilminle ne yaptın Ardından dedi Naluh ve parayı nereden kazandın, ben nereye harcadın. İlk hesap geliyor. Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Nimeten mavvunu fiyyma ketiru minen nâs. Eslihatu vel ferah. buyurdu. İki nimet var, Allah'ın nimeti. Bu iki nimet konusunda insanlar aldandı. Aldanmıştır, aldanmıştır bu Rasulü Ekrem Bunlar çünkü bedava geldi, beleş geldi. Allahu Teala bizden para pul istemedi, KDV istemedi, avam tabiriyle. İki nimet konusunda insanlar aldanmıştır duyurdu. Birincisi sıhhat, ikincisi boş zaman buyurdu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Önümüzün böyle, bozuk böyle gibi harcıyoruz. Gerek sıhhat olsun, gerekse zamanımız olsun. Buralar dikkate alınacak noktalar. Sana bastırıyor. Rahimallahü Teala diyor ki ben öyle insanlara yetiştim ki sahabe-i kiramdan. Onların var ya, onların var ya bir hali vardı. Siz paraya ne kadar düşkünlük gösteriyorsunuz onlar da vakitlerinin ve ömürlerinin peki e, zayi o kadar düşkünlük gösteriyorlardı diyor. Siz param kaybolmasın ki varan zayi diye ne kadar ihtimam gösteriyorsunuz, onlar ise vakitlerinin zayi olmamasına o kadar ihtimam gösteriyorlardı diyor. İnsan ömrünü ve vaktini bir organ gibi bilmeli. Gözün, kulağın, elin, ayağın gibi bilmeli insan. Eee eğer diyelim bir saat boşa geçti, kabılır ki bir organı gitti veya işte ne bileyim, işte fuzuli bir, işte e, bir meşguliyet oldu, e, boş zaman orada ısraf edildi, bir iki bir organ gitti. Bu durumda bizde bedel de kalmadı. Yani her boş vakte bir organ gitti hesap etsek, bizde ne göz kalır, ne kulak kalır, ne el kalır, ne ayak kalır. İbn-i Teala rahimallahu diyor ki, selefin bir adeti vardı. O eski ulemanın. Bunları bir zaman sofra'da uzun süre kalacak efendinin yemekler yemezlerdi. Diyelim mesela ne? İşte bir kuzu kızarttı. Veyahut ne oldu? İşte uzun süre e, çiğnemeyi gerektiren bir yemektir. Yo, Eskiler bunu yapmazlar diyor. Ya bir iki defa çiğnendiği zaman yutulabilecek kadar e, çiğnenmesi de hazmi kolay olan gıda maddelerini yerlerdi. Otur sofraya, o kuzunun bacağını bir öle çek, bir bölecek çek. O tasvirleri rahmet tasvıcıyı yapardı. Yani Birisi ona anlatsa, ya hocam işte biz ziyafetten geldik işte. Eee derdi sinirli sinirli. Ne olmuş orada? İşte hocam bir külav vardı, üzerinde bir kuzu bacağı vardı. Eee derdi sana ne oldu? Sonra derdik işte hocam şöyle çektim, böyle kopardım, ipek gibi etti, böyle yedim. bundan sonra. Hoca da tepesi atardı Allah rahmet eylesin. Geist de utanmadan bile derdi ki oradan çektim, buradan çektim vesaire. Ben niye yaptım oradan diyordu da. <gülüyor> Dinde latifede vardır cemaat. Öyle mahkeme duvarı gibi ahkam, atmak, tutmak bilinenler vesaire tabi yok. Resulü hakkında meşru çizgide latife yapardı.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 O büyürdü, büyürdü, kabarırdı, kabarırdı. Sanki kabartma tozuyla o otlar birbirlerine yer yapıştırılmış. Onu bu kocaman bir ot bal yasını. sabahleyin bir yerini, tamam bitti bir daha yemek. Belgele bile, ömrünü boşa geçirme, yemekle geçirme program duruyor işte. Kaldı ki insanlar, Muhaddisi'nin İkrem'den İslam İbni Belhi'yi vardı. Abdülfettah Ebu Güdde Hoca Rahmetli kitabında diyor ki Kıymetiz Zemen engel Ulema'da Onların bir adetleri vardı. Muhaddis olan zat Resul-i Ekrem Sağol hadis hadislerini anlatırken beraberlerinde 8-10 tane kalem bulundururlardı. Ki Hoca hadisi rivayet ediyor Peygamber Efendimiz'in hadisini. Talebe-i Ulüm yazıyorlardı. yazıyorlar ki kalem tükendi, ondan sonra bir de açayım şu kalemi falan, yok, kalem açmaya dahi zaman ayırmıyorlardı. 10 tane kalem getiriyordu, kalemleri bitince de yazıyordu. Bu İslam ibn-i Berkhi, Teala, yaz, yaz yaz yaz yaz, kalem tükendi, bitti kalem. Ondan sonra o mecliste ilim meclisindir ki, kalem bir dinar, kalem bir dinar, kalem bir dinar. Şu an bana bir kalem yedirsin Bir altın, bir altın bir altın. Adamlar öyle gidiyor cemaat. İnsan zaman konusunda cimri olmalı. İbn-i diyor ki, Gulemadan birisine birisi geldi dedi ki, Hocam dedi, biraz sohbet edebilir miyiz? Biraz konuşabilir miyiz? O Gulemadan Allah'ın zat duyurdu ki, Güneşi durdur, ondan sonra konuşalım dedi. Niye? Zaman akıyor. Zaman gidiyor. ''Zaman güneşle orantılı bir hadise, durdur güneşi konuşalım.'' dedi. Yani giden zamanı ben bir daha geri nasıl getireceğim? Allah'ın lan kesmek yok, zaman konusunda iktisat tasarruf, pes etmek yok, zaman öldürmeye ayıracak vaktimiz yok. ''Ve iyâkin ve sarfel evkâti fîllehü ve sakın ha olun.'' vakitlerini oyun ve eğlencede vakitlerini oyun ve eğlencede peki öldürme öldürme öldürme İbn Özeyr'in Allah diyor ki anamadı 100 tane çörek yaptırırdım diyor. Anama 100 tane çörek yaptırırdım diyor. Doldurdum onları bir torbaya vurdu sırtı da diyar diyar gezerdin diyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve hadislerini toplamak için e bu Bağdat bu, orada doğum, gezmediği ülke kalmadı, Rasul Ekrem sığa gelen mirası topluyor. Karnım acıktığı zaman alıyorum o çöreği, gidiyorum yiyorum dişlemi eline diyor, ıslatıyorum suda, yiyorum. Her gün bir çörek diyor, iki çörek değil diyor, her gün bir çörek diyor, üç ay bana yetiyor diyor bu, yüz tane çörek. de tabi bunlar bayatlıyor, sertleşiyor vs, onu ıslatmaya gerek görüyorum. ...bu haldeyken diyor... ...yani yemek yeme sorun olmasın... hazır hemen ne varsa... ...devam... ...ve bu e, programla diyor... ...yıllarca çalıştım diyor... Diyar, ...diğer diyar gezdim diyor... ...ama sonunda... ...Rasûl Ekrem'i tanıma ve bilme noktasında... ...elhamdülillah... ...Rabbim bana o kadar... E, ...güzeller verdi ki... ...bu noktada bir numara oldum diyor... ...zaman... ...noktasında programı olmayan İbn-i davası bitmişti. Ya o Sultan Selim Ağam 8. küçük sene tahta kaldı. Avrupa tarihleri diyor ki 8,5 sene kaldı ama 500 yıllık icra bırak diyorlar. 8,5 yıla yılda Osmanlı Devleti'nin topraklarını 3'e katladı. Adam nasıl bir zaman programı yaptı pek? Yıllar aşağı bu yapmıyor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 affetilmez bir suçtur devletçilikte. Bir anlık tehdit bir anlık mesela e, bir gözerlik devleti elden alır götürür. Zaman meselesi mühimdir. Heleken müsebbufun diyor Resulü Eklem sonra yapacağım, sonra edeceğim, sonra bir olacak bu olacak vesaire falan filan Yok, Bu mantıkla biz bir yere gidemeyiz biz. Oğlum Vakitlerini oyunda, eğlencede kaybetme. Kaybetme. Bugün Çin ile Endolojiye ekonomistler öyle söylüyor. Çin, 2 milyara gidiyor. Endonezya işte 200 milyon, 250 milyonluk bir ülke. Eee, Çin ile ikisi bir araya gelseler diyorlar, 48 saat, 40 tane diyorlar, Avrupa'nın bir saatte almış olduğunda mesafe yanacak alabiliyorlar. Elim Hristiyan'a ne kadar hızlı gidiyor. Biz daha yataktan kalkamadık kardeş. Yataktan kalkacağız, dinlenme, ağzımızı burnumuzu yıkayacağız, kahvaltı yapacağız bilmem ne. Ondan sonra hadi bakalım işe gideceğiz de, gazeteleri okuyacağız, bir iki latlak yapacağız, i̇şte mesaj arkadaşlarımızla vesaire falan filan bilmem ne. Biz o, o yıkayacağız Avrupa'ya teknoloji konusunda. Bunlar rüya değil. Bazı rüyalar görürsün, gerçekleşir. Bu rüyadan da öteye bir şey. Zaman meselesi imdir. 48 saat çalışsak Avrupa'nın 1 saatte almış olduğu mesafeyi alacak. Millet alı çalışıyor. Bir Amerikalı Türkiye'de bir çalışma yaptı. Yıl 12 ay diyor. Yıl 12 ay Türkiye'de sadece 3 ay çalışılıyor. 9 ay hep tatil. Saatlere varıncaya kadar sabahın adamları 10 dakika geç geliyor. Geliyor çay kahve derken resmi dairede gazeteler şunları bunlar kadınlarına sohbet bilmem ne öğleyin desen öyle eee, bir takım mazeretler uyduruyor işte çekiyor erken gidiyor mesai bitiminden önce gidiyor vesaire. adamı hepsini toplamış resmi tatiller cumartesiler pazarlar hepsini üst üste koymuş toplamış Türkiye'de sadece 3 ay çalışılıyor 9 ay millet tatilde bu ilk mi olacak. Boşuna rüya görmeyelim. İbn Hacer Askalani, Bukhari şirkeden bir numara zat. Kimisi der ki İbn Hacer bir numara, kimisi der ki aynı bir numara. Ama İbn Hacer başta gidiyor. Bukhari eline oldu zaman Allah cani rahmet ederiz. İbn Hacer aynı zamanda Sultan Fatih molla Güraniye. İcadet veren halindir, Mısırlı halindir. Şark, gav, hepsi adamda toplanmış. Küpesi o kadar sağlam bir insan. bu 40 saatte bitiriyordu. 9545 25 45 var. serif vardı. Kısa, uzun, neyse. Koca, kitap. 40 saatte Buhari bitmiştir. sayın ismini elini alıyordu. Bunlar Kur'an'ı kendinden sonra sayı hadisleri en çok olan kitaplar bunlar yani bizim ikinci kitabımız, üçüncü kitabımız bunlar. Sahih Misli'nin eline aldığı zaman on altı saatte şey bitti, Sahih Misli. İlmi Nadiye'yi eline alırdı. Yine kötü bir dört saatte kitap bitti. Tabarali'nin muciv-i var, muciv-i var, muciv-i ersatı var, muciv-i saghiri iki saatte ahmet İnsan hala meçhubi varlığıdır. Beyin nemenemli varlığıdır bak, zaman eğer programa gidiyorsa, dikkat alıyorsa Allahü Teala neleri ihsan ediyor. Oğlum, vakitlerini oyunda, eğlencede tüketme. Dikkat et. Japonların bir tespiti vardır. Diyorlar ki, bir insan eli kırılsa, bacağı kırılsa, hemen alçı alırlar. Hücreler peki kaynama yapar, kimi kaynama yapar diyorlar. Fakat fakat beyinde bir takım hücreler vardır. bunlar öldükten sonra bir daha bunlar efendim aktif hale gelmiyor bir daha vücut o hücreyi yenileyemiyor yenilese de çok zor ne oluyorlar diyor ki beyindeki ilimle alakalı hafızayla alakalı hücreler bir insan diyorlar uzun süre bilgi terk etse ilimle meşgul olmazsa eline çıkıp olmasa bir şey okumazsa Beyinle, ilimle alakalı Hafızayla alakalı Hücrede muazzam bir kalif oluyor Yani işleyende bir Pas tutmaz, değil mi? Bilgiler dönmeyince paslanıyor Şimdi insan ilmi Terk etti, ilmi Bakmıyor, kitap okumuyor Bir şey ezberleniyor Bu hücreler zamanla kayboluyor Bunların dinlenmesi mümkün değil Bir daha Biri o yüzeyi Diyince de olsa bile çok efendim uğraşman gerekiyor. Delikanlı iken 15 dakikada veya yarım saatte bir sayfaya ezberliyorsun. İhtiyarlıktayız kafam kafan almaya ediyorsun. Belki bir boğazı bile sonuna dinleyemiyorsun. Niye? Darlandın, sıkıldın. Niye? Kafa almıyor artık. Dinlemeye dinlemeye, o hücrelere antrenman yaptırmaya yaptırmaya yaptırmaya yaptırmaya çalışmayan hücreler ölüyor yapan talebelere bakın. En çok ne yiyorlar? Çikolata. Niye? Beyindeki bir takım hücreleri en fazla tarif eden ilimdir. İlim o kadar riskli. Ağır bir şey. Müthiş hücre kayboluyor. Ordinalist Profesör Söylenler derdi ki, rahmetli. Beyindeki kaybolan hücreleri en fazla tatlı tedavi eder derdi. Bakın hocalara. Tatlıyı çok seviyorlar. Kitap meşgul olan hafızlık yapan talebe. Ölüyor tatlıya mutlaka hepsinin cebinde bir çikolata oluyor. O esmer var ya, o kitap var ya, bitiriyor sonra bitiriyor. Takviye lazım. Şimdi, ama yok muhalde bizde, diyelim, ney? Yani e, ilim işi, kitap işi, böyle veya böyle, işte ilimle meşguliyet, bilimi hücre tahribine maruz kalıyor, diyoruz. İnsan kendini bitiriyor, bitiriyor. Ama adama bak, 40 saatte Bukhari bitiyor. 16 saatte Sahih Müslim bitiriyor. Bizim, yani bizim şart bilmeyende İslamiyet'te nokta, virgül, paragraf, bilmem ne böyle şey olmaz. Eski kitaplarda böyle bir şey yok. Yana vardın kitaba bir başlıyorsun, hop bir daha sonradan çıkıyorsun. Hafızlık icazetlerinde ne bileyim Yasin okuyoruz, arkadan mesela bir takım süver okuyoruz bitiyor Yasin-i Şerif veya hafif yapıyoruz minel girdi ve nasda bitti. Sonra, hadi bakalım üç ihlas okuyoruz. Kulaz-ı Bırak okuyoruz ve minel sokuyoruz. Fatiha-i e de okuyoruz. Arkadan elif lami ve sonunda ve ule hikehumul muflehun Orada bıraktık. Kur'an'ın sonu burası mı peki? Yo. Bu ne demek Kur'an bitti mantığı yok, İslam yaptı. Dönüyorsun başa Bakara suresinin ilk ayetlerini okuyorsa orada kalıyorsun. Eee? Orası ne olur? Başı oluyor. Bir diye bir mantık yok arkadaş. Oğlum vakitlerini oyun ve eğlence zayi etme. Sonra ne olur? Fela bir sohbeti tesir on. Yapılan sohbetlerin sonra hiçbir tesiri olmayacak. Bir evin bir tane tapısı olur. Bir arsanın bir tane tapısı olur. Eğer bu kalga, bu kalga oyun ve eğlence girdiyse, bilgisayar, internet sevgisi girdiyse, oyunda eğlence, artık buraya sohbetin efendim yani girmesi mümkün değil. Gel buraya Erpazar, ben sana üç yüz beş yüz konuşayım veya bana konuşsunlar. Ama akıl fikir et, oyunlarda ise hayır. Sana hiçbir sohbet keşif etmeyecektir. Gelsem bile takılacaksın canın sıkılacak.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 İşgale maruz kalan bir ülkenin insanların yapacağı ilk iş, Türkiye işgalden kurtarmak. Şuradan Yunanistan bir de olsa, şuradan da, bir de olsa Allah'ım de Amerika ve Türkiye'nin gemilerini gönderse, Türkiye işgale maruz kalsın, önce işgal kuvvetlerinin kovulması gerekir. İş budur. Sen de bir memleketsin, sen de işgale maruz kalıyorsun, ben de işgale maruz kalıyorum. Şu an ortalıkta herkes işgale maruz kalmış gibi bir hal var. Giden bizden gidiyor. Hanım çarşaflı hanım çarşaflı yanındaki kız dekolte giyiyor. Eee müsteccen giyiliyor. Bu ne mantıktır bu? Korkunç bir mı var? Korkunç bir mı var? Son günlardaki uygulamalar müthiş bardalarındır mesela. Bu ne demek oluyor ya? Çarşaf giyiyor, altından çorap giymiyor. E çarşaf siyah, ayağın temin beyaz. Bir de efendim yüksek topuklu terlik giyiyor. Bu ne oluyor ya? Bu diskotekler mi çalışıyor bu çarşaflarından? Bu çocuk böyle Allah aşkına ya? Bu şekliyle nesil gidiyor, dondurma gibi eriyor. Allah'tan korkan bu konulara ihtimam göstersin. Amerika'da püsküllü tişört giyiyor bazı çocuklar koldan ve belden püsküllü tişört. Bunu biliyor musun? Ben bir yavu bir diyor. Ya ben bu hobi dilinin gereklerine sımsıkı sarılan yavu yaşayan bir çocuğum demektir. E bakıyorum benim saçlarımı bazında çocuğuna püsküllü tişört giydiriyor. Bunun anlamı ne cemaat, Türkiye'nin meselesi budur bu, siyasi meseleleri var, ekonomik meseleleri var, uluslararası meseleleri var, ama en büyük mesele bu, bu Müslümanın çocuğunun Yahudi iyisisiyle peki arzandam etmesi, bu bizim için yıkımdır. Orası derin bir kuyu, Giderde gider, ileride gider, ileride gider. De gider, gider, de gider. Kimse de kabaat aramayalım, bütün kabaatlar bizde. O ki hayatı eğlence gördük, o ki hayatı hep ondan sonra lalsitleri gördük, öyle diyorlar işte. Az yaşamak, bilmem ne yapmak vs. olacağı bu. Rasulüllah bin Muteki, kül nefsi taşan Allah'a, her insan, her insan kalbinde ne besliyorsa, ona göre mezardan kaldırılacaktır diyor. herkes kalbin kontrol etsin. Neye, neye hasret çekiyorsa kime, sevgi besliyorsa onunla birlikte mezardan kaldırılacaktır diyor. Hemen havale para onunla beraber olacaktır. Walla yontao <gülüyor> onun yapmış olduğu hiçbir bir Annesi salih ona fayda vermeyecek dedi. Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle camiler yapılacak Kıyamete yakın bir peygamberimiz, muazzam cemaat, deli olacak, binlerce cemaat olacak. Ve içinde büyük tane Müslüman olmayacak bir direksiyon sağasına. Esnafın oğlu dediye, kıyametle alakalı bir seri bir kitap vardı. Bu paralelde neler var o da neler? Haniye çarşat ne olur? Haniye tarifistik ne olur peki? Haniye tesbiller ne olur? İnsanlar peki Müslümanlar ölecek, cenazesi camiden kalkacak, Ey, ondan sonra Müslüman kabristanlığına defnedilecek Ama Allah'a hesap kitap için giderken, Müslümanla beraber değil. Dünyada kalbinde kime karşı muhabbetle yaşadıysa, o Masonla, o ateistle, o Allahsızla birlikte Allah'ın hızına gidecektir. Her şey yağmaya gitti Cenab. Allah garipleri ve mazluları nafaz eylesin. Amin. Sen eğer kendini oyun ve eğlenceye kaptırırsan peki sana sohbet tesir etmeyecek. Boş evi kiraya verirler. Dolu evi kiraya vermezler. Eğer kalpte eğlence, oyun, bilmem ne, sen şakrak, şu bu vesaire Var ise oraya sohbet din iman girmeyeceksiniz. Bakıyorum oğlum oğlum diyor mülteci iyi mi? Allahu Teala ya sürenler olun ve mutadriyin ya ilah hadi Subhanahu. Allah Celle Celalekar son derece mütevazi olun ki bükük olun, ey mülteci iyi ne sürekli nurlaya.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 Sultan Fatih akşemsed bir huzuruna gittiği zaman demin onu Sultan Fatih böyle e, akşemsed bir huzuruna girse, Sultan Fatih gayri ihtiyari, gayri ihtiyari. Yani hiç hatırımda böyle bir şey yok. Bir zamana kalkardı. Başarıları titreme. Dediler ki Sultan Fatih e, ya padişahımız bu ne ya? Bu bir hoca parçası, bu bir şeyh bu, o kadar yani. Sen bir cihangirisin, sen dünyayı titretiyorsun belki. Ne titretiyorsun? diyorlar ya. Yahu ben de anlamıyorum diyor ya. Bu adamın huzuruna çıktığım zaman diyor. Birisi beni der gibi diyor. Diyor diyor. Neler, neler, neler, neler. Sultan 1. Ahmed'in ön gece hayatı. Amanin, amanin, amanin. Azim Mahmut Hüday'ı soydu şeyi. Sultan 1. Ahmet'i. Senesini yıkayacak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 yapılmış olan cebkin çivileri o sert taraflara batsın da, ayağa kalksın da, sana bak Celle e karşı ibadat, tazarruat, rahat, şunlar bununla meşgul olsun diye. Ben utanmadan diyorum ki, bu gece deliksiz bir uyku çektim, iyi halt ettim. Yavuz Sultan Selim Han'ın gözleri böyle kırmızı, çirki çirkiydi böyle. Resul gözlere gözleri ölüydü. Gözlerin beyazında çizgilerin oluşması kahramanlık sembolü alameti olarak kabul ediliyor. Yarın uyuyorsun? diyor ki. Nasıl uyuyayım ki diyor. Aynen Aynı Hazretler gibi diyordu. Geceleyin uyusam Rabbim darılır. Gündüz uyusam bu insanların işlerle kimleşiyor olacak. Oturduğu yerler kesbildi görensin, kıkkırmızı gaflet AIDS mikrobundan, kanserden daha tehlikeli Allah nasılları muhafaza eylesin Amin Aziz Osman radıyallahu anh bir mezara uğradığı zaman akıttığı gözyaşlarından dolayı sakalı ıslanıp ediyor İmam-ı Rahim Allahü Teala ağlamadan olmuyor olmuyor Oğlun Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki yarın bazı insanlar cehenneme gönderilirken onlara ilk defa ilk defa akrep ve yılan zehri içirilecek diyorlar. Hani bir eve gidersin misafirliğe de asıl sofraya oturmadan fındık, kıstık, çerez bir şeyler verilersen levlebi filan bilmem ne vesaire. Cehenneme girecek olanlara önce yılan ve akrep zehri verilecek. Bu içerildiği an dedi, vücuttaki etler patır patır patır patır döpülecek, o şekilde cehenneme girecek diyor. hadi iyi ürünü bize. Bize göre bir başkadır efendim, Hacı Bozan oğulları baklavaları, Seyyid oğlu baklavaları, bak ne de uyuyama, insan önünü göreve kargid etmedi. Ve aleyküm el ihtilatu bi ehlil hukuki, bak oğlum, Bunları yap. Ama bir de hakkı sende olan insanlar var. Çocuk çocuğun, hanımın var. Ondan sonra işte de hakkı olan insanlar var. Onların haklarında göz at ha. Tarikat alıyor. Hanımı terk ediyor. Tarikat ders alıyor. Çocuğu terk ediyor. Yok. Hakkı olanların haklarına riayet yavrum diyor. Ama ne kadar? Bir darure. Bir kadri darure. Yetecek kadar. Yetecek kadar. Yetecek kadar. Aile boyu öyle oynamak, zıplamak yok. Sana da onlarla peki iş yapma ve Yok. Yetecek kadar. E bir kayınca i̇ghaz kitabında diyor ki insan diyor affedersiniz eşini bile severken diyor, kontrolü sevmesi lazım. Hanım sana öleyim. Ayağına paspas olayım. Ömrüm sana feda olsun. Yok lan diyor. Öyle değil diyor. Ya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 İki numaraya düşer, üç numaraya düşer ve senin işini bitirir diyor. Orada bile direksiyona hakim oluyor. Babucu tamamen kaptırma diyor. Oturuyorsun kalkıyorsun, oturuyorum kalkıyorum peki. Hep çoluk çocuk hanında söyle. Yok, bak oğlum gidecek kadar. Daha fazla yok diyor. Yavuz Sultan Selim'in hanımı ona mektup yazıyor. Herkesin senin elini eteğini öptü. padişah oldu. Ben senin helalin diyor hala diyor elini eteğini öpemedim padişah diyor. Adam alt sırtında çaldırana gidiyor. Şahis maile dövüşmüyor. Dede cepheden mektup yazıyor. Bir cümle. İki değil bir cümle. Bizim derdimiz, endişemiz gazadır, cihattır. Başka bir telaşımız yoktur diyor. Otur oturduğun yerde diyor. Şu an diyor ben dini mübini İslam'ın namusunu Hazreti Ayşe validemizin peki namusunu muhafazayla meşgulüm ben diyor. Şia çünkü Hazreti Ayşe'ye söylüyor. Çok kötü kelime kullanıyor. Kaç defa ilk Hazretli şah İsmail dinlemedi. O zaman geliyorum dedi. Ben anama sövdürmem ben dedi. Ben anama sövdürmem ben dedi. E, hanımın çağrıyı otur, oturduğun yerde diyor. Şu an diyor, anamın namusunu savunmakla meşgulüm. Seninle oynayacak vaktim yok. Dava adamının profilidir bu olmalı, bu olmalı. Dava ile hı, bunlar arasında tercihe maruz kaldığımız zaman hangi hangi tarafa peki tercihimizi koyacağımızı anlatıyor amirat bani kutsüsesi. <gülüyor> oğlum. sende hakkı olan insanlar var ya, hanının çalıp çocuğun şu bu vesaire vesaire falan filan. Tamam, bunun hatırlarını sor. Ya ilk ilgilen, bir kitap et vesaire falan filan. Wa asrul al-jamaat al-mustu'lat bil cami-cameti büyük olur. Evdeki veya daha açık manada bir cemaat evdeki cemaat ise daha gizli ve mütevazi bir cemaat Sen onlara vazet olun, hanımına vazet, e çocuklarına nasihat et olun. Onlara da ihmal etme, ihmal etme. çok şikayetler mesela, anası babası derviş, çarşaflı cübbeli sakallama, çocuğun ağzından küfür eksik olmuyor. Olan bu ne? Bular bizim kamburlarımız. Allah bu kamburları düzeltmeye bizi muvafakiyet. Daviinden davusidini keisan vardır. Sabi ikram göbüs bir insandır. Oğluyla beraber oturuyorlardı. Öteden beri bir muhtezili itikadına sahip olan bir adam geliyor. Onu tanıyorsun. Davusidini keisan. Oğlu ne diyor ki, oğlum diyor. Kulaklarını kapatıyor. Kulaklarını kapatıyor. Adam geliyor, selam aleyküm diyor, aleyküm selam diyor. Adam daha konuşmadan devam edip gidiyor. Çocuğuna diyor ki, oğlum kulaklarımı aç diyor. Çocuk açıyor. Çocuk babasına soruyor, oğlum, şey baba, niye kulaklarımı kapattın? Ne şimdi niye aç diyorsun? Bakın burada muazzam bir mesaj var. Muazzam bir mesaj var. Muazzam bir mesaj var. Bu sahabinde olan zat tavuz, diyor ki, yavrum bu gelenin itikadı niteceli itikad idi. Eylül sinned ve cemaat değil bu adam. Gene bizim gibi namaz kılıyor ama yani itikadında çatlaklar var. Olar ki bu adam kendi itikadınca, kendi kafasınca belki bir laf söyler, sen de çocuksun daha iyi yetişiyorsun. Onun dediği hoşuna gider de onun itikadına sahip olursun, korkusuyla kulaklarını kapat edin diyor oğlum. Bizim çocuklarım diyor 10 saat 15 saat televizyonla geçiyor. Medya aldı başını gidiyor. Ne itikadına basitsin sen ya. Şurada bile şurada bile hissiyatını söyleyemiyorum sen. Düşündüğünü söyleyemiyorum çünkü oradan biz kalkacak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 Ahmed ibn i Hanbel'e birisi geldi dedi ki İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi hadis iliminde nasıldır dedi. Sordu. Adama şöyle baktı. Adama dedi ki ma ente. Ma ente. Halbuki insana sen kimsin derken Arapça'da men ente. demek gerekir. menente, Men canlı varlıklar için kullanılır. Ma hem canlıya hem cansa da kullanılır. Ama daha ziyade ma kelimesi oduna tasa vesaire kullanılır. Ahmet ibn-i o imam-ı azam ramaz diyor ki maen sen kimsin lan. Ölümün sen. Ki Ebu Hanife hakkında konuşuyorsun sen. İmam-ı ağzına alacak olan zaten bir kariyeri olması lazım. Bir seviyesi olması lazım. Allah öyle bir durum tespiti yapalım. Ben burada patlamaya eee salahat bir insan mıyım? Benim burada bir itirazım olabilir mi? Ben bu insan yapacak seviyede miyim? Yani bizim gibi zavallara en külsü düştü. Dünyanın sonu geldi cemaat. bildin? olsun Bayram Hoca burada konuşuyor. Mustafa Bekri Efendi vardı Allah rahmet eylesin. Ayasofya Camisi'nin imamıydı. Bir hemşerisi köye gidiyor. Gelmiş demiş ki Mustafa Bekri ben köye gidiyorum. Gidiyor şey diyor musun? Köye selam söyledi. Dedi. Köye selam söyle. Kıyamet biraz sonra kopacak demiş. Bir mitesel al bir şey. Zaman sonra kopacak. Niye? Nasıl demiş ki ya kopacak vesaire. Köye de ki Mustafa Bekri Ayasofya'ya imam oldu. Affedersiniz benim gibi bir hıyar. Eee Ayasofya imam oldu. Artık dünyanın sonunu beklesinler. Abdurrahman Şeref Hoca da aynısını söylerdi. İstanbul müftesi. Fatih Canet'i cenaze kıldırıyor. Adam cenaze denecek konuşma diyor ki Cemaat! Cemaat! Dünyanın sonu geldi. Neyden bildin hoca dersiniz diyor. Abdurrahman şey hoca dedi ki Abdurrahman şeref dedi İstanbul'a müftü oldu cemaat kıyameti bekleyin derdi. Ya bunlar niçin tesir etmez şey ya. Ne acayip bir şey oldu ya. Oğlum, evladına, çoluk çocuğuna aynı zamanda he, nasihat et. وَلَا تَبْخَلُوا ف۪ي bil بِالْاَمْرِ بِالْمَعْرُفِ وَالنَّيَّا مُنْكَرِ Çocuklarına emri bil maruf neyyan münkeri yapmakta, cimrilik yapma. O. Yani Allah'tan, peygamberden, dinden, davadan anlat bunlara. İslam terbiyesinde bir kaide var. Terbiye ilmine, yani Avrupa'nın dille pedagoji diyorlar. Üniversitede pedagoji bölümleri var, dersleri var vesaire. İslam pedagojisinde ise, terbiye ise bir madde vardır. Bir anne babanın çocuğuna öğreteceği ilk şey belki Yahudi ve yan düşmanlıktır diyor. Allah'a Resulüne, düşman olana belki düşmanlık yapma. İlk öğreteceği şey budur diyor. Peygamber Rabbani buyuruyor ki bu mektabında Hiçbir amelime güvenim yok diyor. Hiçbir amelime güvenim yok. Fakat bir amelim var diyor. Bana çok güveniyorum diyor. Allah'ın izniyle oradan gitacağım diyor ahirette. O da ne biliyor musunuz? Allah'a veresine düşman olana düşman olmaktır. Bu duygum çok kuvvet ediyor. Bir anne babanın çocuğuna öğretecek. İpsi şey Bu adamlar müfteri müfteri. Bu adamlar adi ve şerefsiz. İnne şerret ve vabbi indallâhü lezzin. Kekarûr cenab Cenab-ı Hak söylüyor bunu. Benim mezdimde, benim indimde en tehlikeli, bir şirret varlık, kafir büyüyor Cenab-ı Hak daha adi ve şerefsiz. Bir ana babanın teki evladına ördüğü ilk şey bu. Amiya, evlatlar gitti, batı hayranı oldu. Yüz tane genç üzerinde bir anket yapıldı. Seksen tanesi Amerikan vatandaşı olmak istiyor. Türkiye'nin meselesi doğar, budur, budur. Türkiye'nin yaranları gitti arkadaş. Amerika ne? Amerika görüyorsun, Irak'ta, Filistin'de. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar vesaire. Irak'a bombaların bazı bombaların markası Allah. Bazı bombaların markası Muhammed. 600 kilo. Bir binanın beşinci katını Bodrum'a indiriyor. Sen Allah'ım Senin, Allah Senin Muhammed'in Al gönderiyorum diyor. Baaaaaav. Kafana inen bombonun markası Allah. Sen uyuyorsun hala. Ben uyuyorum hala. Kafana inen bombonun markası Muhammed Mustafa. Bu kadar alay eden bir e, günüme karşı karşıyayız. Afganistan'ı işgal ediyor. Helikopterle yukarıdan kurşun atıyorlar şeye. Afgan halkının hani sizin Muhammed'iniz hani Muhammed Mustafa'nız hani ya kurtarıcınız. nerede dininiz haksa çağırın gelsin Muhammed sizi kurtarsın bak bir İsa'nın yollarıyız vesaire falan bunu bizim yüreğimiz nasıl kaldıracak bu olaylar karşısında durarsız olmak için imandan İslam'dan sıyrılmak lazım sıyrılmak lazım Allah, la efe. Allah gani, gani rahmet eylesin her Oğlu Seyfettin Efendi vardı, ziyaretine giderdi üniversiteyken. Dedi Bir gün babam bize dedi ki, oğlum fazla çalışmayın dünyaya. Bugün yarın kıyamet kopacak. Bekle bekle bekle, ne kıyamet kopuyor ne bir şey oluyor. Dedim ki, efendim, dedim ki böyle böyle dünyaya fazla çalışmayın. Bağ bahçeyi işte yeterince ekin. Fazla falan filan mal için çalışmayın. Dedim bize, biz de ya yani, tamam. Yeterince çalışıyoruz, üstünü bırakıyoruz fakat kıyamet kopmadın sen kıyamet kopacak falan demiştin vesaire Allah ve Efe rahmet dedi ki efendi baba bu zata çok hürmeti dedi ki oğlum dedi ben nereden bileyim ki dedi Allah dünyayı insanlara verecek imanlarını soyup alacak Allah böyle yaptı yoksa ilk düşündüğüm çizgide devam suydu, kıyamet kopacaktı. Cenab-ı Hakk'a gelme gelen iradesi ne istiyor bu kullar? Dünya, para, karı, kasa, masa ver! Ama ey melekler imanların sökün Allah bunu yaptı Onun için dünya duruyor. Arkadaş kafamda sıyım. Damarımda kalm mı? Bunu düşündüm. Çocuk çocuğuna emri bin naruh neyi anker yaptı?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 Yunanistan'da anaokullarına giren çocuklara metal bardaklar içerisinde süt tozundan süt veriyorlar. Çocuk sütü içiyor, bardağın dibinde bir çift yazı var. İçmiş olduğumuz sütten aldığım enerjiyle İstanbul'un tekrar alınması ve Yunanistan Yunanistan'a ilhak edilmesi için çalışmazsan, içtiğin bir süt sana haram olsun diyor. Bak şu an bizde böyle milli bir eğitim politikası yok. Herkes iddialik etmiş olduğu istikamette çoluk çocuğuna bir şeyler vermek e, demiş ki. Ben verdim. Emri bin maruf ne kar. Çocuğa da lazım adamı da lazım. Cenab-ı Hak Celle Celal, Yuş Aleyhisselam vahyetti. Yuş Aleyhisselam işte Beykoz'da yatıyor. Allah şefaatle aileyleysi. Peygamber değildi. Musa Aleyhisselam'a birlikte 27-28 sene beraber çalıştılar. Ehli-i sahibi, Cenab-ı Hakk'a dedi ki Yuşa sorumluluğunu üstlenmiş olduğun insanlardan 60.000 tane zalimi yerle bir 60 bin 60.000 tane zalimi bitireceğini helak edeceğim. 40.000 tane de iyilerden teki edeceğim. Toplam 100.000 kişiyi bitireceğim de Cenab-ı Hak cennet Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra Beni-i İsrail'e 27 sene mürebbilik yaptı. Yani onlarla meşgul oldu. O insanları irşad etmekle görevliydi. Yuhş aleyhisselam. 60 bin tane zalim, 40 bin tane de iyi ihlas-ı insanları bitireceğim dedi. Yuş aleyhisselam dedi ki, Rabbim, bu zalimleri helak ediyorsun anlarım da. Bu iyileri peki niye helak ediyorsun? Cenab-ı Celle Celal'e buyurdu ki, bunları da helak edeceğim dedi. Benim düşmanlarına muhz etmedi bunlardır. Benim, bana asıl kesilen insanlara bunlar tavır koymadı. Onlarla beraber oturdular, onlarla beraber kalktılar, onlarla beraber yediler içtiler. Bu iyiler de bu yüzden gidecektir. Yani bir şeyler yapıyoruz ortalıkta elhamdülillah. Fakat cemaat bunları, bunları düşünce var ya insanın kolu kanadı kırılıyor. Umutsuz olmayalım ama bak bunları da mühentiye alalım tiye alalım. Çıklar iki mesela. Çok güzel bir şey. Ama eğer bu duygular yoksa o da bir şey halletmiyor. Arabanın her şeyi tamam, karbüratörü yok. Veya bujileri ateşleniyor belki. Ne yapacağız peki? Araban var diye ben nasıl övüneceğim? Kontak basmıyor, marş basmıyor. Her şey süper vesaire. Dinde affedersiz aynı kanla tabi Ahmed Ahmet Yesevi, Kudüs'e sirdi o. O da Sadattandır. Ayrıca Yusuf Hemedani'nin mürididir. Aynı zamanda Sultan Alparslan'ın peki danışmanı olan Şeyh Efendi'dendir. Sultan Alparslan Malazgın'a gelmeden Ahmet Yesevi müritlerini anadolu dökmüştür. Bu Rumeli var ya. Orada Sarı Saltukan var. Tam bunun da yatıyor. O Sarı Saltukan Ahmet Yesevi'nin müridi. Adam 800 kişiyle. 8 kişiyle 3 kıtada 7 iklimde at oynattı o adam. Ahmet 110 112 bin müridi vardı. Bunların 11 bini yanında Netfun 101 bini orada burada bak etti. Kutuplara olarak ilk defa İslamiyet'i götüren Emri Bilmarubi yapan o adamdır. Adamlar buzuların arasındaki eskimoları buluyorlar. Onlara inanmaktırlar. Hatta eğer ölüm, mukadder o olursa öldükleri zaman birbirlerine vasiyet ederler. Arkadaş ben ölürsem tamam mı? Beni ağaca asın, çuvala koyun ağaca asın. Bahar gelip güneş çıkar, buzlar erime başladı mı? Hemen cesedini yesin kısabasını aktarın. Üstadımın yanına değilsin derlerdir. Derler. Bu insanlar kutuplarda eski morlara İslam'ı götürmek için buzullar arasında, mezarları buzdandı. Toprak zaten gözüküyor. Altı ay, kış, altay yaz. Öyle geldi ya, yani. Demir bil maruflu nerelere kadar götürdüler. وَتَأْمُرُلَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ اَحْنَ مُنْكَرِ اَوْلَيُسَلِّتَ مِاللّٰهُ عَلَيْكُمْ اِشْرَرَيْكُمْ فَيَدُوْ خِيَارِكُمْ فَلَا اِسْتِجَابِلَهُمْ diyor Rasul Emri bil maruf, neyen Ya insanlara doğruyu anlatırsınız. Ya insanların yanlışlarını söylersiniz. Yaptınız tamam. Eyvallah. Köşeyi döndünüz. Ama yapmadınız. Yapmadınız. Yapmadınız. Allah o zaman şuna başvuracak diyor Peygamberimiz. Başınıza zalim idareleri getirecek. Sizi ezdirecek. İçinizde hayırlı Ondan müntaz insanlar, alimler, şeyhler dua bilese Allah dualarını kabul etmeyecektir dedir i Ekrem Sallallahu Bu da bir faaliyet nedir? Bir emri maziniyen Han da Sri Lanka'ya adam döndürdü Sri Lanka'da şimdi yeni yeni mezarlar bulunuyor. Bundan birkaç sene önce bir mezar taşı bulundu. Aynen şöyle yazıyor. İşte Halife-i Müslümin, bilmem Halife-i Sultan Abdülhamid Han'ın kurmuş olduğu ittihadı İslam teşkilatı namına, Sri Lanka'ya efendim emir marne marne-an-kar için gelen İslam İbrahim Efendi'nin kabridir. dedi burada Sri Lanka'ya kadar peki adam gönderiyor İslam'ı damatmak için. Bu davanın devamı ve bakası anlatmaya bağlıdır. Görmüyor musunuz misyonerler? Umranide 20 tane kilise açıldı. Avcılar aldı başını gidiyor. Zeytinburnu'nda sıfırdan üç tane kilise açıldı. İstihbaratın tespitine göre İzmir'de 550 tane kilise açıldı. Adana'da dört tane. Afarkman kilisisin bunlar. İki defa Adana'ya gittim konferans. Ülke gidiyor arkadaş. Rize'nin merkezinde ellerini, kollarını sallayan sallaya gidiyor bazı papazlar. Diyorlar ki Rize... Siz Sultan, Fatih zamanında İslam'a girdiniz ama daha önce siz Rumdunuz siz. Ananız, babanız, ceddiniz Rumdur. Bizim dinimiz Hak, bizim Peygamberimiz Hak vs. Büyüze! Bakın, dininize dönün. Bak, bilmediğiniz bir şeye varsa gelin bize sorun mesela. Papa, Rize'nin merkezinde kendi asli kıyafetiyle geziyor. Hristiyanlık programı nasıl yapıyor? Sen okumuyorsun değil mi? Ah gibi seni, seni, seni!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 Her insan kendisini başparmak gibi görmedi. Her insan kendisini başparmak gibi görmedi. Ne demek bu? Bak şu dört tane parmak var ya. Diğer başparmağın dışındaki dört parmak iş görmez, yazamaz yani. Şu dört parmak yok. Şu dört parmak bir araya getiyse şu başparmakla eğer bunları kitleyse tamam. Eyvallah. Bunlar alıp öde, yunuk olur. O zaman kalem tutarsın, yazarsın. Şu dört parmak baş parmak hariç. Dört parmakla bak dört tane parmak. Kalemi dut yaz bakayım. Yazamazsın arkadaş. Yazamazsın arkadaş. Beşinci parmağın baş parmağı mutlaka devreye girmesi gerekiyor ki dört parmak iş görür. Dört parmak bile olsan ben tamam mı? Sen yoksan burada bir baş parmak gibi hayır dört parmak bir iş görmüyor. Herkes kendisini başparmak gibi görsün. Her şeyin mühendisliği vardır. Bu dini de mühendisliği vardır. O nedir peki? Herkes kendisini peki bu davanın bir amiral gemisi gibi görecek. Bir bilanı gibi görecek. Bu davanın abisi görecek. Abisi! Emri bin Peki neyi annen yani nüter noktasında? Oğlum. Gerek çocuk çocuğuna ve gerekse peki?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 idare ediliyor. Fakat namazdan takarlarsa bütün öbür işler yani dikkate alınmıyor. Uğraştırıyorlar. Zora sokuyorlar bizi. Mevlana Halid-i diyor ki bir vakit namazı terk etmektense gökyüzünden yüz defa yere atılıp parçalanmayı tercih edilir. Şeyh Şam'in kudüs-i Makamı cennet olsun. Çok ağır bir yara aldı. Ruslarla yapmış olduğu savaşta. Ağır bir yara aldı ve ezan okunmuştu böyle ezan Ve kendinden geçti. 125 vakit namaz üzerinden geçti. 6 ay komada yattı. Şuursuz baygın bir vaziyette. 6 ay sonra Şeyh Şamir kendine geldi. Gözünü açtığı gibi anasını gördü. Yandı. Sen olsan ne yapalım? Anam! dersin değil mi? Anacığım benimle serdim başlarsın anamdan halatını sormaya. Şeyh Şamil gözlerini açtığı zaman anasını gördü. Anasını sorduğu şey şu. Ana! Öğle namazının vakti geçti. Aa, aa, mazlum matim. Ana! Öğle namazının vakti geçti. Adam altı ay namaz kılamadı adam ama ayık ama baygın derdi namazlar. Ora gıybu, cemiyayeni, beytifissalati ve salai, çoluk çocuğun iyiliği için beyti, meyafbeti, onları teşvik et. Burası bir destan. Gider de gider. Oflu Hacı Ferşet Efendi vardı. Allah kanı gel rahmet eylesin. Hayatında iki şey hep Temizlik namazı. Üçüncüsü yok bunda. Ama temizlik derken, zahiri temizlik, ruh temizliği, orası aldı başını gitti. Namaz desem öyle. Sürekli Halebi Sahrir'den konuşurdu. Ben affedersiniz üniversiteye gittiğim zaman efendi haber gönderdi. Söyleyin dedi, ona bir Halebi Sahrir okusun dedi. Birçoğu kocalar koca koca kitaplar okumak isterler. Mefsut-u sarahsi, medai, bilmem ne vesaire. Ondan sonra ama Halebi'den hiç haberleri yoktur dedi. Erzurum'a gelen arkadaşa demiş ki söyle dedi Bayram Hoca'ya Halebi'yi sarıya demiş. Şu Fatih Camisi'ne girmeden sağ balıkçılar çarşısına giren bir sokak var ya Fatih Camisi'ne buradan gidiyorsunuz kapıdan girmeden sağdan bir sokak vardır. Orada bir çömlekçi var. Eski bir tarihi bina var küçük. Orası İbrahim Halebi'nin ee, İbrahim Halebi'nin derse kutli yeri. Onun medresi orasıymış. Orada derse kutladı. Ecdadın derse kutli yerde ağabeyim çöndek satıyorlar şimdi. Tavuk satıyorlar, horoz satıyorlar, satıyorlar. Bitmişliğimizi ifade etsin. Bu iş nerede bittiyse tekrar oradan yükselmeye Rabbim bizlere muvaffak edersin. Amen. İptiyan el ahkam el şer'iyyetin şer'i hükümleri şer'i hükümleri yerine getirmekte çoluk çocuğuna peki hedef göster oğlum boşlama oğlum deyimkin mes'ulun an dâiyyetikum oğlum siz güttüğünüz davadan ve kuzulardan mesulsunuz kulluğum Rahim ve kulluğum mes'ulun an raiyyetih herkes çobandır herkes gültüğü kuzulardan mesburdur dediler sürekli sağ olsun. Ki şu an ihmale uğrayan en büyük konarının birisi budur. Çocukları yediriyoruz, içiriyoruz, her türlü masraflarını tekeffülüyoruz, üstleniyoruz fakat terbiyelerini okullara ve televizyonlara havale ediyoruz. Bu laf denmez ama yüreği ve süzüsüyle bunu söylüyorum. Adam diyor ki Hocam bir kız kardeşime ziyarete gittim diyor. Dört yaşında bir torunum var diyor. Kız kardeşimin oğlu dört yaşında. Diyor. Çocuk beyseniz diyor ki, ne iyiceyim? diyor affedersiniz. Bana arkadan yaklaşır mısın diyor. Ya Allah Allah! Ulan ne ne diyorsun diyor ki. Nereden sen öğrendin? Ben televizyonda gördüm diyor. Çocuk dayısına bir vabat etki diyor. Ne diyorsunuz siz? Ya! Varım diyorsan bu işi düzelt. İş bulutmaya geldi ya! Uykuya devam. Ne güzel bir şey söylüyorsun Bayram Hacı. Bir sonraki de Tekirde ağdaydım. Bir konforans dolayısıyla. Tekirde de fakir fukara böyle. Bir şey yok yani. Çocuklar elhamdülillah işte bir muhabbet gösterdiler vesaire. Gittik onlara hizmet olsun diye. Çünkü var en fakir insanlar bunlar. Bir tanesi bana biliyor musun? Hocam dedi bizim dünyada bir şeyimiz yok dedi. Peki bana bir kamyonların araştırıyoruz Arkadaşlar dedik. Arkadaşlarla birlikte bir yük kamyonu bulup da yükünü boşaltalım da 3 kuruş kuruş alalım diye. O dedi 20 milyona dedi, bir kamyon boşaltıyor Herkes 10 milyon koyuyor. Tekirdağ'da otobüs tutuyoruz. Pazart sabahları diyor. Sohbeti dinlemek için İsmaila ara e diyor. Beyefendi. Beyefendi şu an yatakta. Uyuyor burada. Belki derviş burada. Çocuk oradan diyor. 250 kilometre masret eden. Üstelik de hiçbir şey yok. Ekmek parasıyla araba tutuyorlar. Buraya geliyorlar. Ama hocam da yıkıldım ben diyor. Niye dedim ya? Hocam biz oradan geliyoruz buraya dedi. Oradaki yere bakıyorum. Arkana de dedi. Sarına baktım. Sarındaki hor diyor. baktım. Oradaki hor oluyor. Yani bu kafa değil ama. Hiç kubbeyi bir işin yani Burayı yapan insanlar hangi umutlarla yaptı bu iş? Bu kadar kubi gelen birlik ya? Kendine ceza var ya. Allah Allah. Mesele ben meselesi değil. Bak demin burada hocam rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve teheccüd namazından bahsetti. Nasıl kılınırdı ya. Ya burada Muhammed Mustafa konuşuyor ya. Bakın, ''Ataakumullahu subhanahu aleyhi ilme'' Bak oğlum allah Teala sana ilim verdi. Muhammed Masum Hazretleri çok kuvvetli ilim sahibiydi. Bizim eski madreslerde Abdülhakim Seyale Kuti diye bir alemi kitaplar okunurdu. Abdülhakim-i Seyala'ya e, kuyti de aynı zamanda İmam-ı İmam Rabbani halifelerindendir. İmam-ı ile tanışmak için gelmiştir şeye, serpendi. Daha gelmeden yoldayken, İmam-ı oğlu Muhammed Masumu dedi ki, oğlum dedi, birisi gelecek biraz sonra dedi. Ne soracaksa ona cevap ver dedi. Peki babacım dedi. Daha gelmişti İmam-ı Rabbani manevi radarla yakalamadın. Abdülhakim-i Seyala'ya kuyti. E dedi. Dediği gibi olduk, adam geldi kapıyı tıkladı. Muhammed Masum bu mektubu yazdı. Oğlu kapıya çıktı. Buyurun dedi. Siz kimsiniz? Ben Abdullah Abdülhakim İsa'yla Kuti'yim dedim. Evet. Ey peki. için geldiniz? Burada işte e, İmam Erbani dediği Zahfar. Ahmet İlfarik, Ust-Serkendi. O zatı göreceğim. Hayrola? Derdiniz ne? İhtiyacınız ne? Benim de bazı sorularım olacak dedi. Bunlara cevap istiyorum ben dedi. E, sorun dedi bana sorun. Sen kimsin dedi. Ben oğluyum ben dedi. Peki dedi. Sor. Ne sorduysa, Abdülhakim'in seyrede öyle az boz bir adam değil. Hakikaten ya yani çok zeki bir insan. Allah'a ne? 600 sene bizim, 400 sene beri bizim medreselere adamın kitapları okundu. Hala dokunuyor. Sordu cevap verdi. Sordu cevap verdi. Sordu cevap verdi. Sordu cevap verdi. Sonra da Abdülhakim'in şöyle bir durdu. Yahu dedi bu adamın dedi oğlu bu ise dedi ya bunun babası neydi aleyhisselamu aleyküm vakti bu alime bu adama İmam Rabbani neler söylüyor? Teala sana ilimler ilim de var amel de var, ihlas da var tarikat da var tarikat da var 10. yüzyılın müceddidi İmam Rabbani 1. binin müceddidi İmam Rabbani 11. yüzyılın müceddidi Eylül'laha göre Mamı Rabbani oğlu Muhammed Masum. Bir dostu geldi. Muhammed Masum'a. Yani ilmi, ameli, tarikatı, neden mi güçlüye bir örnek veriyorum. Dedi ki efendi hasen, bak gözlerim görmüyor dedi. Gözlerim gitti dedi. Bana dedi ki, himmet eder misiniz? Bir dua eder misiniz? Ona dedi ki evve gel dedi. Gitti. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Şöyle eliyle gözlerinde böyle bir suazdı gözleri açıldı adam. Dedi ki geçmiş olsun. Ama benim bunu yaptığımı kimseye söylemedim Bunlar böyle insanlar. Toprağın üzerinde belki bir metre iki metre gözüküyor ama yüz metre yerine orkundan gidiyor bu insanlar. Ona bak neler söylüyor. Oğlum şöyle yap, oğlum böyle Bu ne biçim adam ya diyorlar. Nasıl diyorlar. Yahu baksana tasavvallahu tarikatta en zor mes'eleleri konuşuyor Muhammed Nazı. Bazı alemler bunu böyle söylüyor. Terletiyor biz diyorlar ya. Üç yaşında. Tecelli esma, tecelli sıfat, tecelli etkali. Bunları konuşuyor Muhammed Nazı. Bazıları bunu karesliyor. ya. Üç yaşında tüyüklüyordun ne bir de konuşuyor ya. Haydi bakalım ondan sonra bir kisi diyor ki ya niye bunu yani ee, şaşacak şey olarak görüyorsunuz ki öyle bir deryanın diyorlar ki babası derya öyle bir deryanın peki böyle bir inci sedefi niye olmasın ki diyorlar büyük denizlerde inci sedefi oluyor büyük deniz nerede normal Bunlar bunları hayal görme arkadaş bunları hikaye masal dinler gibi dinle arkadaş bak Güney Afrika'da bir var şerif diye. İki sene önce bir, bir flaş haber oldu çocuk. Anası bazı Hristiyan. Çocuk bu dilden bazı diyor. Bazında iki den aşağı cemaat düşünüyor. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça. Dört dilden bazı bir şerif. Sarı, gülcük, bir yavrum. Şimdi oldu altı yaşında. Ya, bu ne iş falan filan. Soruyorlar çocuğa ya sen nesin diyorlar. Anan baban Hristiyan. Ondan sonra sen Müslüman oldun dedi. Bu, bu ne biçim bir kabiliyet bu. Sen ne yaptın ki Allahü Teala sana efendim bunu verdi? İyi dinle arkadaş. İyi dinle arkadaş. İyi dinle arkadaş. Sana da bir gün bu lazım olur. Sen bunu muhtaksın arkadaş. Düzüklüyor ki bu. Benim yaptığım bir şey var diyor. Her gece yatmadan önce üç tane ihlas-ı şerif okuyorum. Üç tane kuy. allah Ahad. Ayet ile başlayan sureyi okur. Bir de 3000 bin tane Resulükten sağa söyleme sırayla selam getiriyorum diyor. Ondan sonra böyle oldu. Bala ala sunat Allah meslestan. Bak, ne oluyor görüyor musun? Senin de benim de muhtaç olduğum kudret Muhammed Mustafa'dan mevcuttur. O kandaki kuvvet sonra gelir dostum. Aradığı güç ve kuvvet Muhammed Mustafa olsun Bir yerde iş göreceğim zaman bilek veriyorsun değil mi? selamlar Resul-i Eklem Sallallahu aleyhi ve selleme peki vermiş bir dilekçe gibidir ne istiyorlar dilekçelerinize diyor. Resulullah yanında kimlerle? Ya Resulallah böyle böyle böyle istiyorlar. tamam. Koca bir devlet altı sene Muhammed Mustafa ile idare edildi. Ama bunu tarih yazmıyor. Suyu bulman için kazmayı toprağa vurman lazım. Aşağılara inman lazım. Ne oluyor ne gidiyor peki bu devlette? Bu devlet niye yıkılamadı vesaire? İyi bir araştır göreceksin. İşin gerisinde Muhammed Mustafa var. Onu Allah'tan istiyorum oğlum ben. En yarisukukum. seni rızıklandırsın el amel. Ameli salih sahibi Bildiğini uygulayacaksın. Davan varsa bedelini ödeyeceksin. Bedelini ödemediğin dava senin değil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 Orada, orada bak bir mesaj var. Ben bu kızı bu kıda seviyordum. Kıza diyor ki ben de bu oğlanı bu kıda seviyordum. Aşk beden işler. Seviyorsan dayanacaksın. Bazı şeyler ilk anda olmayabilir. Ama insan sürekli peki o noktaya atış attığı müddetçe bir an gelir. Sen de peki, sen de peki canını verecek noktaya gelirsin. Bir tane sermayem var. Biricik sermayem. O da canım dostum. Başka bir şey değil. O sermayeyi var ya, bir atın mı var var. öyle bir yerde yatırıma yönelt ki o sana bir kar getirir. Her şey A'dan zeyye, Muhammed Mustafa'ya feda olsun. Yavuz da bunu söylüyor. Neyvanında? Ya Resulallah herkes ondan sonra işte bir başını sana feda etti. Canlarını feda etti. Bir dakika diyor ya Resulallah diyor. Ben ise onlar gibi konuşmayacağım diyor.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 Sen ne işin var itlerin kopukların yolunda orada burada vesaire. Yok arkadaş, yok arkadaş. Senin mangalındaki közler ne için sönmedi. Senin mangalında çok közler var elhamdülillah. Ama üstlerinde biraz kül var. Ya Allah verecek bir kudüsün nefes, fuh diyecek veya birisini vesile kılacak veya sen mi yükleyeceksin, nasıl yapacaksın? O külleri bir savur, bak göreceksin küllerin altındaki közler daha sönmedi. Sen daha çok iş görürsün Allah'ın izniyle. Buna inan, inan. Öleceksen at üzerinde öl. Düşeceksen yüzü koyun düş. Sırtısı düşme arkadaş. Allah sana ilimlerde oğlum. O ilime göre ameli salih sahibi ol. Evet. O istikam aleyhiye. Aynı zamanda o ilim üzere istikamet et sahibi ol, dost ol. İmam-ı buyuruyor ki, tarikatta birinci adım nedir bilir misiniz, diyor. Bu insan tarikatta birinci adımı attı mı, atmadı mı? Ben size bu mürtüsünü vereyim. Diyor ki, eğer bir mürit daha birinci adımda olduğunu anlamak istiyorsa, eğer bu bir yakaza halinde, ayık halindeyken, ayık halindeyken, uyuyor ha, rüyada değil ha, Ayıkken eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle görüş edilecek seviye geldiyse birinci adım tamamdır diyor. Benim görevim aktarmaktır. Acciyetimizi imtiraat etmek için yani bunları söylüyoruz. Namurabdani buyurur. Birinci adım nedir biliyor musunuz diyor. Meksi benzi tarikatı yedi adamdır. Birinci özelliği şudur diyor. Sana bir bıçak dayıyorlar böyle. Adın ne diyorlar sana. Sen ise Allah'ta öyle kayboldun ki, Allah da öyle bir fâni oldun ki Mevla ile beraberliğin getirmiş olduğu lezzetten çıkıp da adın ne? Affediyorsun Bayram Hoca. Hoca değil mi işte? Millet öyle söylüyor. Veya Fikri veya Ahmet diyemiyorsun. Allah seni öyle aldı, öyle kapladı, öyle götürdü ki aklın başında değil. O aşk seni yeni bir türlü kürdü mal O anafordan kurtulup da adını söyleyemiyorsan Tarikatta birinci adım tamamı diyeyim Rabbani'ye. Ana! Ne oldu işler ya? Bu kadar emekler, bu kadar çiğler vesaire falan. Kanuni Sultan Süleyman, Aleygir Rahmeti Vel Gufran, Mimar Sinan'ı çağırdı. Dedi ki, koca mimar, şu Süleymaniye camisini yap yaparken, koca mimar, cami nasıl yapacaksın dedi. Mihrabını, minbirini, kubbesini, kapısını, kapılarını vesaire falan nasıl yapacaksın? Mimar senin basit anlatmayı. Padişahım dedi, kubbesi şöyle olacak. minareleri böyle olacak. Şerefleri böyle olacak. Minberi, mihrabı, külsüzü böyle olacak vesaire. Kami Sultan Süleyman şöyle baktı. ya dedi koca mimar, sen haberli gibi konuşuyorsun dedi. Haberli gibi, haberli gibi konuşuyorsun yani demek ki. Evet diyor padişahım, haberli konuşuyorum dedi. Nasıl diyor, dün akşam sana Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem caminin nasıl yapılacağını tarif ederken ben seni arkandan gizli gizli dinliyordum Rasul Ekrem diyor. Ey Osmanlı'nın yetim tarımları, Bahmet Mustafa Süleyman-i Camisi'nin inşaatıyla meşgul. Allah Celle düştüğümüz yerden kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Nedir Şahrani, Resul-i Ekrem yakıza halinde görüşebilecek seviyede ise mürit birinci adımı attı demektir. o Sultan Selim böyle bir 29 savaşın var, 29 savaşın var, her savaşta. Her savaştan önce Resul-i izin istedi resul tamam yürüür dedi, ondan sonra gitti diyor. Bak tasavvurlu tarikat bu, devlet kuruyor, devlet! Profesör Hasan küçük bir kitabı vardır, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda tarikatların rolü diye. Hangi tarikatlar, hangi şehirlerdeki devleti kurdu? Osmanlı yıkılmadı ha, haberin olsun. Osmanlı yıkılmadı. İngiliz tarihcisi Arnold Toynbee'nin dediğine göre, Osmanlı durmadı, durduruldu. Lahti'nin altına konan takoz alındığı an Osmanlı yine tarihi yürüyüşüne devam edecektir diyor. O büyük zatların kurduğu devlet böyle bir devlet. Araya bir fetret dönemi girdi şu an. Bir kopulduğu dönemi girdi yani. Ama Allah'ın izniyle şu insanların eliyle kıyamete kadar devam edecektir. Bereket zaten İsmail Hakkı Efendi'nin e, bir kitabı vardı. Bekayı sultanatüb Devlet-i Aliye Osmaniye diye. Bunu yazan e, Hanefi Mezzebi'nin en son fukuhasında Şamlı, Şamlı, Şamlı Şerifli Mahmud Hamzavi'dir. Bizdeki bereketizade İsmail Eka Efendi onu Osmanlı'ya tercüme etmiştir. Kitap bende var. Sen var ya, sen oradasın hala ona göre. Allahü Teala bu idrak ve şuurla şeriatın yere düşen sancağını kaldırıp ...layık olduğu yere dikmeyerek <gülüyor> hepimizi muhafak eyleyorsunuz. <gülüyor> Yarım sesle bu kadar konuştuk, kusuruma bakmayın. <gülüyor>